801- Necmi Suresi İbn Abbas Radıyallahu Anhüma Allah'ı bırakıp taptığınız ratın, uzanın ve bunların üçüncüsü olan diğer menatın herhangi bir şey hakkında zevrece kudretleri var mı? Bize haber verin Necmi. 19-20 mealindeki ayet hakkında şu açıklamayı yaptı. Bey ziyarete gelen hacılara yağ ile sevik denen yiyeceği karıp hazırlayan bir adamdı. 802- Necmi Suresi i̇bn Abbas radıyallahu demiştir ki, Ebu Hüreyre radıyallahu şu rivayete temas ettiği şeyden leymeme daha riade benzerini görmedim. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah Adem oğluna zinadan nasibini yazmıştır. Bu mutlaka ona ulaşacaktır. Gözlerin zinası nazardır. Dilin zinası konuşmaktır. de temenni eder ve iştah duyar. Perhde bunu tasdik veya teklif eder. 803 Necm Suresi Yine İbn-i Abbas radıyallahu anh. O güzel hareket edenler, limem hariç olmak üzere günahın büyüklerinden ve fuhuşlardan kaçınanlardır Necm. 32 mealindeki aynı ayet hakkında Resulullah aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ey Rabbim! Sen affedicisin. Hepsini affet. Küçük günah işlemeyen kulun yoktur. 804 Kamer Suresi Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam kader mevzuunda tartışmak için geldiler. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu nealen. O gün onlar yüzlüğü üstünde sürüklenirler. Onlara tadın cehennemin dokunuşunu denilir. Şüphesiz ki biz. Her şey bir takdir. İle yarattık Kamer. 48-49-805 Rahman Suresi H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün Asyabının huzuruna çıktı ve Rahman Suresini baştan sona okudu. Hepsi de sükut ettiler. Bunun üzerine ben bu sureyi cinlere de okudum. Onlar sizden daha güzel karşılık verdiler. Şöyle ki Cenab-ı Hakkın Rabbimizin hangi nimetini teklif edersiniz kavli-i şeriflerini her okuyuşunda şöyle diyorlardı. Ey Rabbimiz! Biz nimetlerinden hiçbir şeyi teklif edemeyiz. Bütün hamdler sanıdır. 806 Vakıl Suresi İdn-i Mesud Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle söyledi. Kim her gece Vakıl Suresini okursa ona fakirlik gelmez. hatta Sebhiha veya Üsebhihu ile başlayan surelerde bir ayet vardır. Sevabı bin ayete bedeldir. 807. Vakla suresi. Ebu Sayyid el Hudrîladı yallahu am. Sağcılar ve kadri yükseltilmiş döşeklerdedirler Vakla. 34. Mealiindeki ayet hakkında. Resulullah aleyhissalatu ve selamın tüm söylediğini nakleder. Bunların yüksekliği sema ile arda arasındaki mesafe kadardır. İkisi arasındaki uzaklık ise 500 yıllık yürüme mesafesidir. 808 Vakı Suresi H.Z.N.S. Radiyallahu An Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağından verilenler için yeniden yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaş takılmışızdır. Vakıra 35-38 mealindeki ayet hakkında şu açıklamayı yaptı. Ayette mevzu bahis olan yeniden diriltilenler arasında dünyada iken ihtiyarlayıp, gözlerinin teyri kaçıp çapaklanmış pek yaşlı kadınlar da var. 809 Vakıl Suresi Abdullah İbni Ebi Bekir İbni Am İbni Hazm'da Allahu An Resulullah ve Resulullah Aleyhisselatü selamın Am İbni Hazm'da Allahu An'a ha yazdığı mektupta. Kur'an'a sadece temiz olanlar dokunsun emri de vardı. 810 Bakın suresi, İbn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam zamanında halk yağmura kavuştu. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam, insanlar bugün iki grup halinde sabaha erdiler. Bir grubu kafir, bir grubu mümindir dedi. Ve şöyle açıkladı. Bazıları, bu yağmur Allah'ın bir rahmetidir derken diğer bazısı, Falan falan yıldızın uğru doğru çıktı dedi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Hayır der kafirlerin dedikleri gibi değildir. İşte yıldızların düştüğü yerlere ve ediyorum ki. Hakikaten bu. Eğer bilirseniz büyük bir andır. Muhakkak o. Elbette çok şerefli bir Kur'an'dır ki siyanet edilmiş bir kitapta yazılıdır. Ona tam bir surette temizlenmiş olanlardan başkası el süremez. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu kela, m -m -m hor görücülersiniz. Rızkınıza şükür edeceğinize siz bir hemahal tekli beni kalkışırsınız. Vakla. 75-82-811 Vakla suresi H.Z. Ali radıyallahu anh Rızkınıza şükür edeceğinize siz bir hemahal tekli beni kalkışırsınız. Vakla. 82. Niyalindeki ayetle ilgili olarak Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sizce Rabbim hakkın size verdiği şükür makamında falanca falanca yıldızın batış veya falanca falanca yıldızın doğuşu tayesinde yağmura kavuştuk diyorsunuz. 812. Hadis suresi. İnlum mesud adı an anlatıyor. Müslüman olmamızla Rabbim hakkın bizi İman edenlerin gönüllerinin Allah'ı zikretmek üzere yumuşaması ve ondan gelen hakikate bağlanması zamanı daha gelmedi mi? Onlar, daha evvel kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçmiş, artık kalpleri kararmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasıklardı Hadid. 16 mealindeki ayetle azarlaması arasında 4 yıllık zaman mevcuttur. 813 Hadid Suresi İbn-i Abbas Rabiallahu Anhüma Yeryüzünü, öldükten sonra Allah'ın tekrar dirilttiğini bilin. Aklı edersiniz diye size delillerimizi açıkladık. Hadid, 17 mealindeki ayetle ilgili olarak şöyle buyurdu. Allah kalbleri kasavete katılıktan sonra yumuşatır. Tevhid, hususunda mutmain ve Rabbine yönelmiş kılar. Ölmüş kalpleri ilimle, hikmetle diriltir. Ayet bu manayı ders vermektedir. Arzın yağmurla diriletilmesi zaten gözle görülen bir durumdur. 814 Hadid Suresi i̇bn Abbas radıyallahu anhüma buyurdu ki, T.Z. İsa aleyhisselamdan sonra bir kısım melikler Tevrat ve İncil'i tahrif ettiler. Aralarında mümin olanlar da vardı. Bunlar Tevrat ve İncil okuyorlardı. Müminlerin okuduklarından rahatsız olan bazıları, meliklerine şöyle dediler, Bunların bize yaptığı hakaretten daha ağır hakaret. Savunukları küfürden daha galis küfür görmedik. Kitapta, Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler cazilerin ta kendisidirler. Maide 44 diye okuyup, kitaptan gösterdikleri ayetlerle bizi yaptığımız işlerden dolayı kınıyorlar. Kafır, fasık olduğunuz diyorlar. Onları çağırıp uyarın. Bizim okuduğumuz gibi okusunlar. Bizim inandığımız gibi inansınlar. Melik onları çağırıp topladı. Ya ölümü ya da tahrip edilmiş haliyle Tevrat ve İncil okumaktan birini tercih etmelerini teklif etti. Onlar, istediğiniz bu mu? Bizi bırakın bir düşünelim dediler. Sonra bunlardan bir kısmı, bize bir kule inşa edin, bizi içine tıkın, yiyecek ve içeceğimizi çekebileceğimiz ip gibi bir şeyler de verin. Böylece bizden size hakaret sayılacak bir şey ulaşmamış olur dedi. Diğer bir kısmı da, ''Bırakın bizi başımıza alıp gidelim. Yeryüzünde dolaşır. Vahşı hayvanlar gibi yer içeriz. Bizi kendi memleketinizde faaliyet yapar bulursanız öldürürsünüz.'' dedi. Bir grupla, bize ıssız bir arazinin ortasında evler inşa. ''Eli verin. Biz orada kendi başımıza kuyular açıp ziraat yapalım. Sizinle hiç konuşmayalım. Sizlere uğramayalım.'' Da, dedi. Bunların her kabilede samimi yakınları vardı. İsteklerini kabul ettiler ve öldürmediler. Cenab-ı onların kalbine, şu ayette temas buyurduğu ruhvaniyeti imza buyurdu. Üzerine bizim gerekli kılmadığımız fakat kendilerinin güya Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya attıkları ruhvaniyeti bile gereği gibi bir ayet etmediler. İçlerinde inanmış olan kimselere ecirlerini verdik. Ama çoğu yoldan çıkmışlardır hadit. 27 geri kalanlar da şöyle dediler. Falancıların ibadet ettiği gibi biz de ibadet edelim. Falancıların yeryüzünde dolaştığı gibi biz de dolaşalım. Falancıların edindiği gibi biz de edinelim. Bunlar şirkleri üzerine devam eden kimselerdi. Bunlar kendilerine uydukları diğer kimselerin imanlarını da bilmiyorlardı. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselamın ve geldiği zaman bu ruhbanlardan pek az kimse kalmıştı. Bu kişi o elinden indi. Seyyah olup dolaşan bir kişi seyahatinden döndü. Bir kişi de manastırından çıktı. Bunlar gelip iman ettiler ve tasdikte bulundular. Bütün ehli kitap hakkında cenab Hak şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Onun peygamberine de iman edin ki. Allah size rahmetinden iki kat nasip versin hadit. 28 Burada zikri geçen iki kat nasipden biri. Hz. İsa Aleyhisselam'a İncil'e ve Tevrat'a olan imanları sebebiyedir. Diğeri de Hazreti Muhammed ve Vesselam'a olan imanları ve onu tasdikleri sebebiyedir. Ayet şöyle devam ediyor. Sizin için yardımıyla yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin. Hadid 28 Bu nurdan maksat Kur'an ve Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a itibar etmeleridir. Vahiy şöyle devam ediyor. Ehli-i Kitap hakikaten Allah'ın fazl kereminden hiçbir şeye raim olamayacaklarını, muhakkak bütün inayetin Allah'ın elinde bulunduğunu, onu ancak dileyeceği kimselere vereceğini bilmedikleri için küfürde inat ediyorlar. Halbuki bunu pekala biliyorlar da, Allah büyük fazl u kerem sahibidir. Hadid 29-815 Mücadele Suresi H.Z. Ayhe Allahu anha buyurdu ki, Hamd o Allah'adır ki, bütün sesleri işitir. Israrcı, mücadeleci kadın hale, H.Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selami'nin yanında buldu. Resulullah Aleyhissalatu ve selama bir şeyler söylüyordu. Az ne söylediğini işitmiyordum. Cenab-ı Hak şu ayeti. indirdi. Habibim zevci hakkında seninle direşip duran nihayet halinden Allah'a şikayet etmekte olan kadının sözünü umudu ve çiğli Allah dinlemiştir. Allah sizin konuşmanızı zaten işitiyordu. Çünkü Allah hakkıyla işitici. Kemaliyle görücüdür. Mücadele 1816. Mücadele Suresi Havle bin Malik ibni Sallebe Allahu anh'a anlatıyor. Kocam ev i Samit bana ziharda bulunmuştu. Derhal Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselame şikayete geldim. Resulullah aleyhissalatu vesselama durumu arz edince bana Allah'tan kork. O senin amca oğlundur diye onun hakkında beni iknaya çalışıyordu. Ben ısrarıma devam ettim. Derken ayet nazil oldu. Habibim zevci hakkında seninle direşip duran nihayet halinden Allah'a şikayet etmekte olan kadının sözünü umdu ve çiğli Allah. Dinlemiştir. Mücadele bir vahiy üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam kocam bir köle azat eder buyurdu. Ben onun kölesi yok dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyleyse ar arda iki ay oruç tutar dedi. Ben tekrar, ey Allah'ın Resulü, kocam çok yaşlıdır. Oruca tahammül edemez dedim, öyleyse dedi. Altmış fakir doyursun onun elinde. Dedim, sadaka olarak verecek hiçbir şey yok. Nasıl altmış fakir doyuracak öyleyse dedi. Ona ben yardım edeyim. Şu bir Arak kurmayı al götür ey Allah'ın Resulü. Dedim. Diğer bir Arak'ı da ben verip ona yardım edeyim. Güzel söyledin. Dedi. Git bunlarla ona bedel altmış fakiri doyur. Sonra da eski nikahını amca oğluna. Dön. Ravi bir Arak'ın altmışsa miktarında bir ölçek olduğunu belirtti. 817. Mücadele Suresi. Ali İbn Ebi Halib Allah'u an anlatıyor. Ey iman edenler. Siz Peygamber'e mahrem bir şey arz etmek istediğiniz vakit bu mahrem konuşmanızdan evvel sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı, daha temizdir. Fakat bulamazsanız şüphe yok ki Allah çok mağfiret edici. Çok esirgeyizdir mücadele. 12 mealindeki ayet nazil olduğu zaman Hazreti Resulullah ve selam bana bu sadakanın bir dinar olmasına ne dersin diye sordu. Ben bu miktar çoktur. Takat getirmezler dedim. Yarım dinara ne dersin dedi. Ona da takat getirmezler dedim. Öyleyse ne kadar o bir sun dedi. Bir kıl ağırlığında. Altın miktarı dedim. Sen de pek parasızsınız dedi. Bunun üzerine şu ayet indi. Mahrem konuşmanızdan evvel sadakalar vereceğinizden korktunuz mu? Çünkü işte yapmadınız. Bununla beraber Allah sizin teybelerinizi kabul etti. O halde namazı kılın. Zekatı verin. Allah ve peygamberine diğer emirlerinde de itaat edin. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Mücadele 13 Hazreti Ali Rabiallahu Anh der ki Allah, benim sebebimle bu ümmetin mükellefiyetini hafifletti. 818 Mücadele Suresi H.Z. Ali Rabiallahu Anh der ki Bu ayet ile benden başkası amel etmedi. 819 Haşr Suresi Makıl i̇bn Esar'da Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kim sabaha erdiği zaman üç kere el-uzubillahi semid alim. Mineşşeytanirracim der ve haşir suresinden üç ayet okursa, Allah onun için yetmiş bin mele-i vekil tayin eder de onlar, akşam oluncaya kadar kendisine rahmet okurlar. Şehit o gün ölecek olsa şehit olarak ölür. Akşam vaktinde aynı şekilde okuyacak olsa, keza sabaha kadar aynı şeyler söz konusudur. 820 Haçlı Suresi, İdn-i Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve vesselam beni nadirin hurmalığını yaktırdı ve kestirdi. Burası Medine'de Yahudilerin ikamet ettikleri yer olan Girey'e denen mevkiydi. Vaka üzerine şu ayet indi. Herhangi bir hurma acını kestiniz. Yahu kökleri üstünde dikili bıraktığınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu izin de fasıkları bisfay edeceği için verilmiştir. Haşr 5-821 Haşr Suresi Ka'badiallahu An anlatıyor. O, bunların yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki, evlerini hem kendi elleriyle hem yeminlerin elleriyle harap ediyorlardı. İşte ey akıl ve basiret sahipleri bundan ibret alın. Haşr. İkim yerindeki ayet, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam tarafından Medine'den sürülen Yahudiler hakkında mazil oldu. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam mallarından silah hariç, sadece develerinin taşıyabileceği kadarını götürmelerine izin vermişti. Onlar evlerinin eşiklerinden kapılarından ve diğer ahşap kısımlarından tutup yıkıyorlardı. Beni nadirin kurmalı hasreten Resul-i Melemin idi. Ona bunu Cenbe-ı Hak tahsis etmişti. 822. Haşr Suresi, i̇bn Ömer Rabiallahu anh, Allah'ın onların mallarından peygamberine verdiği fe gelince, siz bunun üzerine atanı deveye binip koşmadınız. Ayeti hakkında şunu söyledi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Fedek ahalisi ve ismen belirttiği ancak şu anda hatırlayamadığım köylerle sulh yaptı. Bu esnada haybemin geri kalan töylerinde yaşayan hali muhasara etmişti. Bu muhasara altındakiler, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam'e için heyet gönderdiler. Ayette geçen "Siz bunun üzerine ne atamede de deveye binip koşmadınız" demek, siz savaşmadınız demektir. Zufiler ki, benim nadir muhasaran ve surlullah Aleyhissalatu ve Selama ait Çünkü orayı zorla fethetmediler. etmediler anlaşarak fethetdiler. Bu sebeple Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam buradan elde edilen ganimeti sadece muhacirler arasında taksim etti. Ondan ensardan olanlara ihtiyaç sahibi iki kişi hariç kimseye bir şey vermedi. 823 Haşr suresi H.Z. Ömer Allahu an anlatıyor. Beni Nadirin emvali Cenab-ı Hakk'ın Resulü'nü Aleyhisselatu ve Üzerine at ve deve koşulmayan yani savaşsız elde edilen mallardandı. Ureyne köyleri, Hedek, tıpkı Kur-i ve Nadir'in emvali gibi sırf Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'a ait yerlerdi. Resulullah Aleyhisselatu ve buralardan elde edilen gelirlerden ailesinin bir yıllık nafakasını ayırırdı. Geri kalanı Allah yolunda hazırlık olmak üzere silah ve binek için sarf ederdi. Nitekim ayette şöyle buyurulmuştur. Allah'ın fethedilen diğer küffar memleketleri halisinden peygamberine verdiği fey, Allah'a, peygamberine, kısımlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara aittir. Ta ki bu mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet. Olmasın. Haşr 7 Hz. Peygamber Aleyhissalatu ve Selamı intikal eden bu pay, bu sayılanlara ve ayrıca evlerinden ve mallarından çıkarılmış olan fakirlere, onlardan önce medine yurt ve iman evi edinmiş olan kimselere, kendilerinden sonra gelenlere aittir. Bu ayet, kıyamete kadar gelecek miminlerin tamamına şamildir. Tek istisneyi köle olarak sahip olduklarınız teşkil ediyor. Köleleriniz dışındaki her Müslüman bu payda hisse ve hat sahibidir. 824 Haşr Suresi Ebu Hüreyre Allahu An Kendilerinde fakirlik ve ihtiyaç olsa bile onları muhacirleri ölçü daha üstün tutarlar. Haşr 9 mealindeki ayetle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı. Ensardan birinin evine misafir geldi ve geceyi yanında geçirdi. Ev sahibinin evinde kendisinin ve çocuklarının yiyeceğinden başka yiyecek bir şey yoktu. Hanımına, çocukları uyut, ışığı söndür ve mevcut yiyeceği misafire yaklaştır diye emretti. Bunun üzerine ayet indi. 825 Haşr Suresi H.Z.N.S. Ehli kitaptan o kafir kardeşlerine, açıda olsun. Eğer siz yurtlarınızdan çıkarılırsanız biz de muhakkak sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde hiçbir kimseye ebedi taat etmeyiniz. Eğer sizinle hap ederse muhakkak ve muhakkak biz size yardım ederiz diyen o münafıkları görmedin mi? Halbuki Allah şahidlik eder ki, onlar hakikaten ve katiyen yalancıdırlar. Haşt. 11. Nealindeki ayette zikri geçen kimsenin münafıkların başı Abdullah İbni Übey olduğunu, bu sözü beni nadir Yahudilerine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamin neden çıkarmak istediği zaman onları Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselame karşı tahrik etmek için söylediğini belirtir. 826 Mümtahine Suresi H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam kadınlarla bir yatı elle musafaha etmeden sözle yapıyor ve şu ayette belirtilen şartları koşuyordu. Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, evlatlarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira rüzgüt getirmeleri, emredilecek herhangi bir iyilik hususunda sana asi olmamaları, müntahine, 12. He ve Peygamber Aleyhissalatu ve selamin eli. Malik olamadığım hiçbir kadının elini asla değmedi. Kadınlar, bu şartları kendi sözleri ile ikrar edince, Hz. Peygamber Aleyhissalatu ve selam, artık gidin, sizinle biat ettik derdi ve musafaha da bulunmadan onlarla biatını tamamlardı. Hayır, Allah'a yemin olsun, asla onun eli hiçbir kadının eline değmedi. Fakat kadınlarla sözde at akdi yaptı. 827 Mümtahine Suresi İbn-i Abbas Rabiallahu Anhüma Kadınlar bi'atıyla ilgili ayette geçen Herhangi bir iyilik hususunda sana akir olmasınlar şartı hakkında şunu söylemiştir. Bu, Allah'ın kadınlara koşmuş bulunduğu bir şarttır. 828 Saf Suresi Abdullah i̇bn Selam Rabiallahu an anlatıyor. Kendi aralarında müzakere eden bir grup ashabın arasında oturuyordum. Keşke! Diyorlardı. Allah nazarında hangi amelin daha mütever olduğunu bilsek de onu yapsak. Bunun üzerine şu mealdeki ayet nazil oldu. Göklerde ne var? Yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih etmektedir. O, galibi, mutfaktır. Yezane hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! yapamayacağınız şeyini için söylersiniz. Yapamayacağınızı söylemeniz en şiddetli bir buzu davet etmiş olmak bakımından Allah indinde büyüdü. Saf 1 3 Resulullah Aleyhissalatu ve selam yanımıza gelerek vahiy okudu. 829 Cuma Suresi Hz. Câbir Allah'u An anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam ne birlikte namaz kılarken yiyecek maddesi taşıyan bir kervan geldi. Cemaate bulunanlar, camiyi bırakıp kervanı karşılamaya koştular. Camide on iki kişi kaldı. Hazreti Ebubekir Bekir ve Ömer Allahu anhüme kalanlar arasındaydı. Bu durum üzerine şu ayet nazil oldu. Mealen, onlar bir ticaret. Yahud bir oyun. Bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar. Seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah, nezdindeki sevap, Müminler için eğlenceden de, ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Cuma, 11-830, Münafık'ın suresi, H.Z. Cabir-i Allahu anh. Medine'ye dönersek, şerefli kimseler alçakları ve olsun ki, oradan çıkaracaktır Münafık'ın. 8 meralindeki ayet hakkında şu açıklamayı yapmıştır. Bunu söyleyen meşhur Münafık Abdullah İbni Übey İbni Selüldür. 831, Münafık'un Suresi, Zeyd da Erkam'da Allahu An anlatıyor. Bir sefer esnasında Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam'le ile beraber çıkmıştık. Bir ara bütün askerler sıkıntıya düştü. Übey İbni Selül fırsattan istifade şöyle dedi. Resulullah'ın yanındakilere infak etmeyin de etrafından dağılsınlar. Ayrıca şunu da ilave etti. Hele Medine'ye bir dönelim. Aziz. Onlar, zelil olanları oradan sürüp çıkaracaktır. Ben hemen gelip bu sözleri Hazreti Peygamber'e haber verdim. Resulullah aleyhissalatü vesselam üvey İbn-i adam göndererek yanına çağırdı ve böyle mi söyledin diye sordu. İbn-i böyle bir davranışı yer vermediğine dair yemin etti. Orada bulunanlar bu söze inanarak, Zeyd, Resulullah ve vesselama yalan söyledi dediler. Bu sözlerine çok üzüldüm. Öyle ki, Cenabı Hakbirini tasdikken şu vahiy indirdi. Ey Muhammed, münafıklar sana gelince, senin şüphesiz Allah'ın peygamber olduğuna şehadet ederiz derler. Allah, senin kendisinin peygamber olduğunu bilir. Bunun yanında münafıkların yalancı olduklarını da bilir. Münafıkın bir de ki, sonra Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam onlara. Özür dileğim de sizin için Allah'tan mağfiret talep edeyim dediyse de başlarını çevirip gittiler. Zeyd İbn Erkan radıyallahu anh. Onlar tıpkı sıralanmış kof gibidirler. Münafık'ın dört mealindeki ayetle ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı. Münafıklar yakışıklı kimselerdi. 832 Münafık'ın Suresi İbn Abbas radıyallahu anh'a bir keresinde Kimin çıkıcı edecek kadar veya zekat fark olacak kadar malı oldu da bu farzları ifa etmezse, ölüm sırasında geri dönüşle ve eder buyurmuştu. Bir adam kendisine, Ey İbni Abbas! Allah'tan kork! Geri dönüşü küfet edecektir dedi. İbni Abbas radıyallahu anhüma, ben size bu hususta ayet okuyayım dedi ve şu ayeti okudu. Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız? evlatlarınız Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de Ey Rabbim! Beni yakın bir müddete kadar geciktirseydin de sadaka verip dursaydım. İyi adamlardan olsaydım diyeceğinden evvel size rızık olarak verdiğinizden Allah yolunda harcayın. Halbuki Allah hiçbir kimseyi eceli gelince asla geri bırakmaz. Allah ne yaparsanız Hakkıyla haberdardır. Münafık gün 9.11. Adam tekrar. Zekat vermeyi gerekli kılan miktar nedir diye sordu. İbn-i Abbas radıyallahu anhüma. Mal 200 dirheme ulaşır ve geçerse, adam. Pekala. Açıkça gerekli kılan şey nedir diye sordu. i̇bn Abbas, azık ve cevabını verdi. 833. Tezabün Suresi. Alkame. Hazretlerimin İbn Mesud radıyallahu anhu naklettiğine göre İbn Mesud kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya götürür. Tebvin on maddedeki ayetle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır. Bunlar kişinin maruz kaldığı musibetlerdir. İnanan kişi Allah'ın lütfu ve keremi ile bu musibetlerin Allah'tan olduğunu bilir. Allah'ın takdirine teslimiyet gösterip razı olur ve sabreder. 834 Tegabün Suresi, İbn Abbas Rabiallahu Anhüma, Ey iman edenler, eşlerinizin evlatlarınızın içinde hakikaten size düşman olanlar da vardır. O halde onlardan sakının, Tegabün 14 ayetindeki ayet hakkında şu açıklamayı yaptı. Bu hitaba maruz kalan kimseler bir kısım mekeli erkeklerdir. Bunlar, hicret ederek Hazreti Peygamber ve vesselame gelmek isterler. Fakat kadın ve çocukları kendilerini terk etmelerini istemeyerek hicretlerine imanaat etmişlerdi. Bu kimseler bile hare hicret edip gelince, halkın din hususunda çok şey öğrenmiş olduğunu görürler. Bunun üzerine kendilerinin önceden hicret etmelerine mani olan devce ve evlatlarını cezalandırmak istediler. Bu hal karşısında Cemal Hakme Kulu ayeti imraat buyurdu. 835. Talak suresi. İbn-i Abbas radıyallahu anhümatan rivayet edildiğine göre, Ey peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları, iddetlerini gözeterek boşayın, Taylak bir mealindeki ayeti, iddetlerinin önünde boşayın diyerek kıraat etmiştir, okumuştur imam Malik ki, bununla, her temizlik evresinde bir kere boşaması gerektiğini bir kastetmiştir. 836 Tahrim Suresi H.Z. Ayşe radıyallahu Anha anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhisselatu ve selam balı ve tatlı şeyleri severdi. Ayrıca, ikindi namazlarını kıldıktan sonra her gün kadınlarını teker teker ziyaret eder. Her birine yaklaşır, sohbette bulunurdu. Bu ziyaretlerinin birinde Hz. Afsa radıyallahu anhın yanına girmişti. Bu defa onun yanında. Her zamanki kaldığı bu tat müddetten fazla kaldı. Ben bunu kıskanarak sebebini Resulullah'ın diğer hanımlarından sordum. Bana, yakınlarından bir kadın hafıseye bir okka taif balı hediye etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a ondan şerbet yapıp ikram etmiş olmalı. O da şerbet hatırına sohbetini biraz uzatmıştır dediler. Ben, öyleyse, kasen olsun biz de ona mutlaka bir hile kurmalıyız dedim. Sevde Allahu anhâye. Alt sadan sonra sıra senin. O gidince sana yaklaşacak. Sana yaklaşınca ona. Ey Allah'ın Resulü. Sen megapimi yedin diyeceksin. Ben biliyorum ki. O sana hayır diyecek. O zaman sen de. Öyleyse senden burnuma gelen bu kokuda ne diyeceksin? Bir rivayette Hazreti Ayeş şu açıklamayı yapar. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam kendisinde kötü bir koku hissedilmesine tahammül edemez. Buna çok üzülürdü bu sebeple gerçeği. itiraf ederek muhakkak Hafızı bana bal şerbetçi ikram etti diyecek. O zaman sen kendisine demek ki arı. balın urfut ağacından almış diyeceksin. Senden sonra bana uğradığı zaman ben de böyle hareket edip aynı şeyleri söyleyeceğim. Ey Safiye! Sana uğradığı zaman sen de aynı şeyleri söyle. Dedim. Hazreti Ayşe anlatmaya devam etti. Sevde ilahiye bana dedi ki kendinden başka ilah bulunmayan Allah'a kasem olsun. Bana tembih ettiğin şeyleri Resulullah Aleyhissalatu ve selam kapıdan görünür, görünmez. Senden korktuğum için unutmadan hemen söylemek istedim. Ne ise Resulullah Aleyhissalatu ve selam kendisine yaklaşınca Sevde ey Allah'ın Resulü'me lafır mı ediniz der. Hayır, cevabını alır. Bunun üzerine aralarında şu konuşma geçer. Öyleyse bu da ne Hafisa bana bal şerbeti ikram etti. Demek ki arı ursut yemiş. Hazreti Ayşe Rab'i Allah'u An'a anlatmaya devam ediyor. Resulullah ve Vesselam bana uğrayınca ben de aynı şeyleri söyledim. Keza. Safiye Rab'i Allah'u uğrayınca o da aynı şeyleri söyledi. ben Resulullah. Aleyhissallatu vesselam Hazreti Radıyallahu anh'nin yanına girince, ey Allah'ın resulü sana o şerbetten ikram edeyim mi diye sorar. Hazreti Peygamber Aleyhissallatu vesselam hayır, ihtiyacım yok cevabını verir. Bu durumu işittiği zaman sevdir Adıyallahu anha, Allah'a katan olsun balı ona haram ettik dedi. Ben kendisine, sus, sesini çıkarma dedim. 837. Tahrim suresi. Bir başka rivayette Resulullah aleyhissalatu vesselam. Zeynep bin Tucaş'ın yanında bal şerbeti içtim. Artık bir daha onu içmeyeceğim der ve şu ayet nazil olur. Ey peygamber! Sen zevcelerinin hoşnuzu arayarak Allah'ın sana helaklığı şeyini için kendini haram ediyorsun. Bununla beraber üzülme Allah çok mağfiret edici. Çok esirge Allah! Yeminlerinizin kefaretle çözülmesini size farz kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. Ve o, hakkıyla bilendir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Hani peygamber, zevcelerinden birine gizli bir söz söylemişti. Bunun üzerine o zevce bunu haber verip de Allah da ona bunu açıklayınca peygamber bunun ancak bir kısmını bildirmiş. Bir kısmından da vazgeçmişti. Artık bunu kendisine söyleyince o devce, bunu sana kim haber verdi dedi. Peygamber de, bana her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi dedi. Eğer her ikimiz de Allah'a teyre ederseniz ne ala. Çünkü hakikaten sizin kalpleriniz kaymıştır. Yok onun aleyhinde birbirinizi arka verirseniz. Hiç şüphesiz Allah bizzat onun yardımcısıdır. Cebrail ve müminlerin salih olanları da. Bunların ardından, bütün melekler de ona yardımcıdır. Tahrim 1:4 ayet 2'de geçen "Eğer her ikimiz de Allah'a tevekkül ederseniz" ibaresinde kastedilen iki şahıs Hazreti Hafsa ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhum'dur. Yine ayet 2'de geçen "Hani peygamber zevcelerinden birine gizli bir söz söylemişti" ibaresinde zikri geçen gizli söz: "Resulullahım, bal şerbeti içtim. Artık bir daha içmeyeceğim." Bu hususta yemin de ettim. Ancak bunu bir başkasına açma şeklindeki sözleridir. 838 Tahrim Suresi H.Z.N.S. Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın zaman zaman birleştiği bir cadiyesi vardı. Hazreti Ayşe ve Hazreti Afsa Rabiallahu An hüma cadiyeye temasını önlemek için peşini bırakmadılar. Sonunda Resulullah ve Vesselam bu cadiyeyi nefsini haram etti. Bunun üzerine, Ey Peygamber! Sen zevcelerinin hoşnuzuğunu arayarak, Allah'ım sana helaklı şeyini için kendini haram ediyorsun, diye başlayan tahrim süresin azil oldu. 839 Müyük Ebu Ebu adı radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetlik şanı yüce bir süre vardır. Bu süre kendisini okuyan kimseye kıyamet günü şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini sağlar. Bu süre tebarek elle zihye dihi müdür. bu Davud'daki rivayette. Okumak suretiyle arkadaşlığını kazanan kimseye sure şefaat eder denilmiştir. 840 Mülk Suresi Tirmizi'de i̇bn Abbas'tan gelen bir diğer rivayette. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma Resulullah aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini belirtir. Bu süre kabir azabına veya kabir azabına sebep olan günahlara karşı engeldir. Bu süre kurtuluş sebebidir. Kişiyi kabir azabından kurtarır. Re'd şunu ilave etmiştir. İbn Şihab ki bu meide İbn Abdurrahman'ın bana haber verdiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Mülk Turesi kabirde arkadaşı yerine mücadele eder ve onu azaptan korur. 841 Nun Kalem suresi İbn Abbas radıyallahu anh demiyor. Tekeba bir de kulağı kesik Kalem 13. halindeki ayet hakkında şu açıklamayı yapmıştır. Burada zikredilen kimse Kureyş'ten bir adamdır. Onun kulağında koyun kulağındaki kesiklik gibi bir kesiklik vardı. 842 Nun Kalem suresi bu sayede itibarıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamı dinledim. Baldırların, Açılacağı, kendilerinin secdeye davet edileceği gün, kalem 42 mealindeki ayetle ilgili olarak şöyle diyordu. Rabbimiz baldırını açar. Her mümin erkek ve her mümine kadın ona secde eder. Dünyadayken kendisine riya ve gösteriş olarak secde edenler geri kalırlar. Onlar da secde etmeye kalkarlar. Ancak sırtları bükülmeyen yekpare bir tabakaya dönüşür ve secde edemezler. 843 Nuh Suresi İbn-i Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Nuh Aleyhisselam kavminde mevcut olan putlar sonradan Araplara intikal etmiştir. Şöyle ki, Bet adındaki put Demet-i idi ve Şev kabilesine aitti. Şu adındaki put Güzelin idi. Yers adındaki put Murat kabilesine aitti. Sonra Benugut Ayfın oldu. Sebe'ye yakın Cursna mevkideydi. Yaluk, Hamedan'a aitti. Nesl Yerin, al İleri algımin idi. Bu put isimleri aslında Nuh kavmindeki salih kimselere aitti. Şeytan bu salihler ölünce kavimlerine şu tercini yaptı. Salih kişilerin izin oturmuş oldukları yerlere onların hatırasına dikitler dikin ve bunlara onların isimlerini verdi. Halk bu tercine uyup söylenen yaptı. Vidayette tapınma yoktu. Ancak ne zaman ki bunlar helak olup gittiler ve haklarındaki bilgi de unutuldu. Bu putlara tapınmaya başladılar. 844. Cin suresi. İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle demiştir. Hz. De, Peygamber Aleyhissalatu vesselam cinlere Kur'an okumadığı gibi onları görmedi de Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir grup ashabıyla bu Kızlanayır'a gitmek niyetiyle yola çıktı. Bu esnada şeytanlarla semadan gelen haber arasına engel konmuş idi. Bundan dolayı Mutat, olarak semadan haber getiren şeytanlar üzerine şahablar gönderildi. Böylece şeytanlar kavimlerine eli boş ve habersiz döndüler. Kavmi, ne var? Niye boş döndünüz diye sordular. Onlar, bizimle semavi haber arasına maniak kondu. Üzerimize şahablar gönderildi. Biz de kaçıp geri geldik dediler. Bu, dediler. Yeni zuhur eden bir şey sebebiyle olmalı. Ardın doğusunu ve batısını dolaşın. Bu engel hakkında bir haber getirin. Yeryüzünü taramak üzere gruplar halinde yola çıktılar. Bunlardan Pihamet tarafına giden bir grup. Ukaz Panayrına giderken yolda ashabıyla sabah namazı kılmakta olan Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selame nehli denen yerde rastladı. Kur'an-ı Kerim'in duyunca durup kulak kabarttılar. Bizimle semalı haber arasına Engel olan şey işte bu deyip kavimlerine döndüler. Onlara şöyle dediler. Biz hakiki hayranlık veren bir Kur'an dinledik ki o. Hakk'a doğruya götürüyor. Bundan dolayı biz de ona iman ettik. Rabbimize bundan sonra hiçbir şey asla ortak tutmayacağız. Cin dedi ki bunun üzerine Cenab-ı Hakk peygamberine aleyhisselatu ve selam ederek durumu bildirdi. Habibim de ki. Bana şu hakikatler vahyolunmuştur. Cinden bir zümre benim Kur'an okuyuşumu dinlemiş de şöyle söylemişler. Bize, Hakiki hayranlık veren bir Kur'an dinledik ki o, Hakk'a doğruya götürüyor. Cindi cin sözü 15. ayette biter. 845 Müzemmil Suresi İbni Abbas an Anhüma Müzemmil Suresi'nde geçen Ey esbabına bürünen Habibim, Gecenin birazı hariç olmak. Üzere kalk. Yarısı miktarınca. Yahud ondan bir azını eksilt. Yahud o yarının üzerine ilave edip artır. Kur'an'ı da açık açık tane tane oku. Müzzemmil 1.4 ayetleri hakkında şu açıklamayı yaptı. Bu ayeti, aynı surede yer alan, O, buna sizin takat getiremeyeceğimizi bildiği için size karşı ruhsat cenebine döndü. Artık Kur'an'dan kolay yerini okuyun. Müzzemmil 20. bir takip bir ayet nesletti i̇bn Abbas radıyallahu an devamla. Surede geçen. şüphesiz gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir. Altıncı ayet ne ayette geçen. Gece kalkışından murat. Gecenin evvelidir. Böylece manaş oluyor. Gecenin evvelinde kalkmak. Gece namazı olarak Allah'ın size farz kıldığı ibadeti yerine getirmenize daha elverişlidir. Bunun sebebi şudur. İnsan bir kere uyudu mu? Ne zaman uyanacağını bilemez. Şüphesiz gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir. Ayetinde geçen okumak daha elverişlidir. Denmaksa da gelince Kur'an'ı anlamak, Kur'an'da fıkıh sahibi olmak demektir. i̇bn Abbas, Gündüzleyin seni uzun uzun alıkoyacak işler var. 7. ayet mealindeki ayeti de, Kur'an okumaktan çokça uzak kalmak şeklinde anlamıştır. 846- Mülzem suresi bir başka rivayette şöyle denir. Milzem Suresi'nin suresinin başları indiği zaman müminler Ramazan ayındaki kalkışları gibi geceleri kalkarlardı. Bu hal surenin ruhsat getiren son kısmına dil oluncaya kadar devam etti. 847 Müddessir suresi. E bu sayede Tevbe Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Müdesir suresinin onu saat bir yokuşa sardıracağım mealindeki 17. ayetinde geçen saat yokuş kelimesini ateşten bir dağdır. Kâfır ona 70 yılda çıkar. Çıktıktan sonra tekrar 70 yılda cehenneme geri iner. Böylece cehennemde ebediyen azab çeker diye açıklamıştır. 848 Müddessir Suresi H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Yahudilerden bir kısmı Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selamin bazı asyabına, Peygamberiniz, cehennem bekçilerinin sayısını biliyor mu diye sordular. Onlar, şimdilik bilmiyoruz, kendisinden soralım diye cevap verdiler. İçlerinden biri Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selame gelerek, Ey Muhammed! Bugün asyabına galebe çalındı dedi. Resulullah aleyhissalatu ve selam ne ile? Nasıl galebe? çaldılar diye sordu. Yahudiler dedi onlara. Peygamberimiz cehennem bekçilerinin sayısını biliyor mu diye sordu. Peki ne cevap verdiler? Şimdilik bilmiyoruz. Peygamberimizden soralım dediler. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir kağına bilmediği şey sorulursa onlar da bilmiyoruz. Peygamberimize soralım deseler bu onlara galebe çalmak mı sayılır hiç fakat Yahudiler peygamberlerine olmayacak şey sormuşlar. Bizi açıktan açığa Allah'ı göster demişlerdi. O Allah düşmanlarını bana getirin. Ben de onlara cennetin beyaz toprağından sorayım dedi. Yahudiler geldiler ve Ey Ebu Kasım! Cehennemin bekçileri kaç tanedir dediler. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam parmaklarıyla bir on, bir de dokuz göstererek on dokuz dedi. Evet dediler. Resulullah aleyhissalatu ve selam da onlara. Peki cennetin toprağı nasıldır diye sordu. Bir ara sustular. Sonra Ebu Kasım, bize sen söyle dediler. Resulullah aleyhissalatu ve selam beyaz undan yapılmış ekmektir. 849 Müddessir suresi. Hz. Enes rivayetiyle Allahu an Müddessir suresinin 56. ayetinde geçen o kendisinden korkulmaya daha layık. Bağışlamaya daha ehildir. İfadesini Hz. Peygamber aleyhisselatu ve selamin şöyle tefsir ettiğini belirtir. Cenbe-ı Hak burada buyuruyor ki. Ben korkulmaya layığım. Kim benden korkarsa kendine bir başka ilah edilmesin. Onu affetmeye de ben ehilim. Bir başkası affedemez. 850 Kıyamet suresi İbn-i Abbas Allahu Anhüma Ey Muhammed Cebrail sana Kur'an okurken unutmamak için acele edip onunla beraber söyleme sadece dinle. Kıyamet 16 meali'ndeki ayet hakkında şu açıklamayı yaptı. Hz. Peygamber Aleyhissalatu selam vahiy geldiği zaman büyük bir şiddet ve ağırlık hissetlerdi. Bunun tehziliyle dudaklarını kımıldatırdı. Bunun üzerine şu ayet indi. Nealer: Ey Muhammed Cebrail sana Kur'an okurken acele edip onunla beraber söyleme, Sadece dinle. Onu toplamak ve okutmak bize aittir. Kıyamet 16 İbn Abbas devamla der ki. Ayette geçen onun toplanması tabirinden murat. Yeni nazil olan ayetin Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selamin kalbinde toplanması. Yerleşmesi. Sonra da Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam tarafından okunmasıdır. Biz vahiy okuduğumuz zaman. Sen onun kıraatine uy. 18. ayet ayetinde de dinle ve sus. Sonra onu sana biz okuturuz denmektedir. Bu vahiyden sonra Cibril aleyhisselam vahiyle gelince sadece dinlerdi. Cibril gidince yeni gelen vahiy kendisine yasa okunmuş ise öylece okurdu. 851 Mürsela İbn Abbas radıyallahu anhüma Mürsela Turesinde geçen o ateş. Her biri sanki bir kası büyüklüğünde kıvılcım atar. 32. ayet ne ayet hakkında şunu söyledi. Biz kış için 3 zira boyunda veya daha küçük olun toplar. Bunlara kasç derdik. i̇bn Abbas. Mütakiben gelen ayetinde geçen kelimesini de gemi halatlarıdır. Kuvvetli olmaları için insanların belleri kalınlığına ulaşacak kadar kat kat edilmiş kalın halatlar diye açıklamıştır. 852. Anne. Suresi. İkrime Merhum. Ammât Suresinde geçen müttakiler için Dolu Kadehler vardır. 34. Ayet ayetini mütemadiyen doluk alan diye açıklamıştır. 853. Abeze Ur ve anlatıyor. H ve Ayher adı Anha buyurdu ki. Abeze Metevella Suresi ama olan İbn Uyum iymekdum hakkında nadil oldu. Şöyle ki. Bir gün Hz. Peygamber Aleyhissalatu ve Selam'in yanına geldi ve. Ey Allah'ın Resulü beni irşad et diye talepte bulunmaya başladı. O sıra Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında müşriklerin büyüklerinden biri vardı. İbn-i Ümini mektuma cevap vermedi. O ısrar edince ondan gözünü çeviriyor. Öbürüne yöneliyor ve Tevhid üzerine söylediklerinde bir beis görüyor musun diye soruyordu. Müşrik Hayır diye cevap vermişti. İşte sure Bunun üzerine indi. 854, Abese, İbni Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sizler kıyamet günü ayakkabısız, çıplak ve sünnetsiz olarak haşir meydanında toplanacaksınız. Bu açıklama üzerine bir kadın sordu. Bu durumda birbirimizin avret yerlerini görmez miyiz? Resulullah aleyhissalatu vesselam Abeze suresinde geçen bir ayetle cevap verdi. Ey kadın! O gün herkesin kendine yeter derdi vardır. 37. Ayet 855. Küvzüret Tekbir Suresi. İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kıyameti gözüyle görür gibi olmaktan hoşlanan kimse şu sureleri okusun. İz-i Şems-i İz Seman-ı Fetarat, -i seman Şakkat. 856. Küvzüret Tekbir Suresi. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Çocukları dili olarak toprağa gömen de gömülen de ateştedir. 857 Mutaffir Ne Suresi Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam buyurdu ki, Kul bir hata yaptığı zaman kalbinde siyah bir iz meydana gelir. Eğer kişi, o hatadan evsini uzaklaştırır. Avf talep eder ve teybede bulunursa kalbi ziyalanarak leke silinir. Bilakis, aynı günahı işlemeye devam ederse, kalpteki leke arttırılır. Hatta bir zaman gelir. Kalbi tamamen kaplar. İşte bu durum Cenab-ı Hakk'ın. Bilakis, onların irtikam ede geldikleri, kalplerini paslandırmıştır. Mutafis'in 14 mealindeki ayette zikrettiği pastır. 858. İnşikak suresi. İma. Abbas radıyallahu anh Hımar. İnşita suresinin 19. ayetinde geçen bir tabakadan diğer tabakaya bineceksiniz. Nehad'deki ayetini biraz farklı okuyup burada muhatap peygamberimiz aleyhissalatu ve selamdir. Onun bir halden bir başka hale geçeceğini belirtmektedir demiştir. 859. Bülûs suresi. Ebu Beyhere radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Re, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, 3. Suresinin içlerinde burçları bulunan semaya, vaat edilen güne, şahitlik edilene ve şahitlik edilene andolsun ayetlerinde bir üç geçen vaat edilen günden maksat kıyamet günüdür. Şahitlik edilen günden maksat arefe günüdür. Şahitlik eden den maksat da cuma günüdür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam devamla buyurdular ki, Güneş. Cuma'dan, daha hayırlı bir gün üzerine ne doğdu ne de battı. Onda bir an vardır ki, hayır duası ona rastlayan bir kulun duası, mutlaka kabul edilir. Bir şerden sakınma istiyor. talebinde bulunan kimse de mutlaka ondan sakındırılır. 860. Sebbaha Alak Suresi, Ebu Zevratı'yı Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve selam mescidde iken huzuruna girdim. Bana. Ey Ebu Zevr mescide tahhiye selam vermek gerekir buyurdu. Ben, mescide verilecek selam nedir diye sorunca, gelince kılacağım iki rekat namazdır dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, Hazreti İbrahim ve Hz. Musa'nın suhru firarında olanlardan herhangi bir şey size indirildi mi diye sordum. Şu cevabı verdi. Ey Ebu Zevr. Evet. Şu mealdeki ayetler indi indideyi okudu. Şüphesiz iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredip de namaz kılan kimse umduğuna erişmiştir. Belki siz dünya hayatını ahiretten üstün tutarsınız. Halbuki ahiret daha hayırlı, daha süreklidir. Şüphesiz ki bunlar evvelki sahifelerde, İbrahim ile Musa'nın sahifelerinde de vardır Allah. 14-19 ben tekrar sordum. Ey Allah'ın Resulü! Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa aleyhisselam'ın suhuflarında ne vardı? Bunlarda dedi. Hep ibretli şeyler vardı. Mesela şöyle denmişti. Ölümü görüp dili halde gamsız kedersiz yaşayana şaşarım. Cehenneme kesinlikle inandığı halde gülene şaşarım. İçinde yaşayanlarla birlikte dünyanın devamlı değiştiğini görüp de ondan tatmin bulana şaşarım. Kadere inanıp da haram helal ayırımı yapmadan hırsla mal peşinde yorulana şaşarım. Ahiret hesabına. İnanıp da o maksadla çalışmayana şaşarım. 861. Fecu Suresi. İmran İbn-i Hüseyin radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve çeleme Fecu Suresi'nin baş tarafında geçen tek ve çift tabiriyle ne kastedildiği sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Bunlar namazlardır. Bildiğiniz gibi bazısı çifttir. Bazısı da tektir. 862 Şems Suresi Abdullah İbni Zemal Rab'i Allah'u An anlatıyor. Ben bir gün Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ı bir hutbe sırasında dinledim. Şems Suresinde zikri geçen deveden ve de onu boğazlı yandan bahsediyordu. Aleyhisselatu ve Selam Efendimiz şöyle demişlerdir. Ayette geçen en az günü ileri atıldı yani. Dereyi öldürmek üzere kaba, güçlü ve kavmi içinde Ebu Zema gibi desteği olan bir adam fırlayıp dereyi öldürdü. Sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamin bu meseleyi bırakarak kadınlarla ilgili şeylerden bahsetmeye başladığını işittim. Buyurdular ki, ''Sizden biri hangi düşünceyle hanımını köle dövercesine dövmeye teressül eder? Akşam olunca aynı yatakta beraber yatmayacaklar mı?'' Ravi devamlı der ki, Sonra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam cemaate yönelerek seslice yerlenen kimseye gülenlere nasihatte bulundu ve onun bu yaptığına niye gülüyorsunuz diyerek gülmeyi yasakladı. 863 Duhar Suresi Cüneyb-i Musüfyan elbeceli radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam hastalanmıştı. Bir veya iki gece kalkamadı. Bir kadın gelerek, Ey Muhammed! Ümit ederim ki, Şeytanın seni terk etmiştir. Zira iki veya üç gece bir sana geldiğini görmedim. Dedi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Nealen. And olsun kuşluk vaktine. İnsanların sükûna vardığı dem diyecek ki. Habibim Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da Duhabir 3-864 Duhar suresi. Bir rivayette şöyle gelmiştir. Cebrail aleyhisselam ve Resulullah aleyhissalatu vesselam vahiy getirmede gecikmişti. Müşrikler Muhammed'e artık veda edildi ebediyen terk edildi dediler. Bunun üzerine Ruh Suresi adı oldu. 865. 2. Allah sûresi. İbn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam namaz kılarken Ebu Cehil gelip şiddetle ben seni bundan yasaklamadım mı? Ben seni bundan yasaklamadım mı? Ben seni bundan yasaklamadım mı? dedi. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam namazdan çıkıp, Ebu Cehil'i davranışı sebebiyle sertçe azarladı. Bunun üzerine Ebu Cehil, biliyorsun ki Mekke'de adamın en çok olan benim bana baskın çıkmaya gücüm yetmez dedi. Onun bu sözüne bu kabile Cenab-ı Hak şu ayeti imza buyurdu. Haydi meclisini çağırsın. Bizleri ribanderi çağırırız. Alak 17 18. İbn Abbas radıyallahu Allahu der ki Allah'a kasem olsun adamlarını çağırsaydı. İdrisi Allah'ın ribanileri anında yakalayacaklardı. 866 Kader suresi İmam Malik'in muhaddesinde kaydına göre şu rivayet kendine ulaşmıştır. H. Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam'e ümmetinin ömrü gösterilmiş. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Önceki ümmetlerin ömrünü nisbetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni vermiştir. 867 Kadir Suresi i̇bn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama Kadir Gecesi Ramazan'ın neresinde diye sorulmuştu. O, Ramazan'ın tamamında diye cevap verdi. 868 Kadir Suresi İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. ediyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ashabından bazılarına radıyallahu anh rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son yedisinde olduğu gösterildi. Rüyaları kendisini anlatılınca efendimiz Aleyhissalatu vesselam "Görüyorum ki rüyanız son yeliye tabuk etmektedir." Öyleyse Kadir gecesini aramak isteyen son yedide arasın buyurdu. 869 Kadir Suresi Buhari'nin Hazreti Aişe'den kaydettiği bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Kadir Gecesinin Ramazan'ın son onunda arayın. 870 Kadir Suresi Ebu Sayık Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Kadir gecesi bana bugün rüyamda gösterildi. Şu anda hangisi olduğunu unuttum. O gecenin sabahında kendimi su ve toprak içinde secre eder buldum. Derken hava bozdu. Yağmur başladı. Zaten mescid çadak şeklindeydi. Üstü ağaçlarıyla ötülüydü. Resulullah aleyhissalatu vesselamın burnu alnı üzerinde ve burun yumuşaklarında su ve toprak bulaşığını gördüm. O gün Ramazan'ın 21. sabahıydı. 871 Kadir Suresi Abdurrahman İbn Ubeyd es-Sunabi Hazreti Bilal İ Habeşi radıyallahu anh'ten nakledilen şu hadisi rivayet eder. Hazreti Bilal Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın Kadir gecesi hakkında şöyle söylediğini işitmiştir. O son 10'dan yedinin ilkidir. Yani 23. gece 872 Kadir Suresi İbn Abbas radıyallahu anhu Kadir gecesinin Ramazan'ın 24'ünde arayınız buyurdu 873 Kadir Suresi zil İbnuhu ve eş anlatıyor bu ve İbnu Kafaıy Allah'u an had ki İbnu Mesabiy Allah'u an bütün sene geceleri kalkan kimse Kadir gecesine tesadüf edebilir diyormuş nelersiniz bana şu cevabı verdi kendisinden başka ilah olmayan zat zülcelale emin olsun Kadir gecesi Ramazan ayındadır ve o gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize kalkmamızı emrettiği gecedir. O da 27. gecedir. Bunun emaresi, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınsız olarak doğmasıdır. 874 Kadir Suresi Yusuf i̇bn Sa'd Anlatıyor. Hasan i̇bn Ali radıyallahu anhüme Hz. bir at ettikten sonra bir adam yanına gelip müminlerin yüzünü kara ettin veya Ey müminlerin yüzünü karartan adam diye öfkesini dile getirdi. Hazreti Hüseyin adıya Allah'u an adama tatlılıkla mukabele etti. Allah'ın rahmetine bana sıca. Niye böyle şiddetli çıkışıyorsun? Nitekim Resulullah aleyhissalatu selam beni Ümeyye'yi rüya rüyasında. Tek tek halife olup minbere çıkmış gördü. Bu onu üzmüştü ki şu ayetler indi. Biz sana keseri verdik kevser bir biz onu sana kadir gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin o büyük fazilet ve şerefini sana bildiren nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Bu gece senden sonra Beni Ümeyye'nin saltanat süreceği bin aydan hayırlıdır. Kasım İbnu i Fadl. Merhum der ki, Beni Ümeyye'nin iktidar müddetlerini ay olarak saydık. Tam bin aydı. Ne fazla mı eksik. 875. Zerzele Zizra Suresi. Abdullah İbnu i Am' İbn-i Asr anlatıyor. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek, ''Bana cami özlü bir sure öğret talebinde bulundu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona izah zülzile suresini öğretti. Te, bu işi bitince adam şunu söyledi. Seni hakla gönderen zata yemin olsun buradaki ameller bana yeter. Buna asla başka bir amel ilave etmeyeceğim.'' Adam ayrılır ayrılmaz Resulullah aleyhissalatu ve selam adamcağız kurtuldu dedi ve bu sözü iki kere tekrar etti. 876 Zerzele Zizal suresi H.Z.N.S. Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki İzat Zülzilet suresi Kur'an-ı dörtte birine denktir. 877 Zerzele Zizal suresi i̇bn Abbas radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. İzaz Zülzile Suresi kuran Kerim'in yarısına denktir. Kul-i Allah-u İhlas Suresi Kur'an-ı üçte birine denktir. Kul-i el Kafir'ün Suresi de Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denktir. 878 Zerzele Zizal Suresi Ebu radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Arif o gün Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatır mealindeki ayeti okudu ve, Arız'ın anlatacağı haberleri nelerdir? Biliyor musunuz? diye sordu. Yanındakiler, Allah ve Resulü bilir diye cevap verdiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açıkladı. Bu haber, kadın ve erkek her kulun Arız üzerinde işlemiş oldukları amellere şahitlik etmesidir. Her kul için ardı, şu ayda, şu günde, şu şu işlem yaptı diyecektir. 879 Tekâsr Suresi H.Z. Zübeyir Allahu anh'in anlattığına göre Tekâsr Suresi'nde geçen Ant olsun o gün elbet ve elbet nimetlerden hesaba çekileceksiniz. 8. Ayet Ayeti ile ilgili olarak Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselame şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! Yiyip içtiğimiz kurma ve su olan iki siyahtan ibaretken hangi nimetlerden hesaba çekileceğiz? Resulullah ve vesselam şu cevabı verir. O, mutlaka olacak. 880, Tekası Suresi, Ebu Hüveyre Allahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kulun, kıyamet günü, hesaba çekileceği için mazhar olduğu nimettir. Kendisine, Bedenine sıhhat vermedik mi? Soğuk sudan içirmedik mi? Denecektir. 881. Er-i Suresi. İbn-i Mesud radıyallahu anh demiştir ki, Biz, Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında tencere, Kova gibi eşyaları adiyeten vermeyi Mağm Suresinde zikri geçen yardım Mağm ad ederdik. 882. Kevser Suresi. H-Z-Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir gün iken ağır bir uyku kestirmesi yaptı. Sonra gülerek başını kaldırdı. Kendisine "Ey Allah'ın Resulü, niçin gülüyorsunuz?" diye sorunca, "Bana az önce şu sure nazil oldu." deyip besmele çekti. Sonuna kadar Kevser suresini okudu. Bismillahirrahmanirrahim. "Ey Muhammed, doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir." Öyleyse Rabbin için namaz kıl. Kurban kes. Doğrusu adı ortadan kalkacak olan. Sana kin tutan kimsedir. Kevser bir 3 Resulullah kıraatı tamamlayınca sordu. Kevser'in ne olduğunu biliyor musunuz biz? Allah ve Resul bilir dedik. Resulullah aleyhissalatu Selam açıkladı. Bu bir nehirdir. Rabbim onu bana vaat etmiştir. O nehir üzerinde pek çok hayırlar var. Bu bir havuzdur da. Kıyamet günü ümmetim onun başında su içmek üzere toplanacak. Bu havuzdaki maşrapalar gökteki yıldızlar kadar çoktur. Derken içlerinden bir kul çıkarılıp atılacak. Ben müdahale edip, Ey Rabbim onu niye atıyorsun o benim ümmetimdendir diyeceğim. Ancak Cenab-ı Hak. Bunlar. Senden sonra ne işlediler senin haberin yok diyecek. 883 Kevser Suresi i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Kureyş şöyle dedi kodu yapmıştı. Muhammed'in erkek evladı yok. Bir öldü mü arkası kesildi demektir. Bunun üzerine Cenab-ı Hak. Kevser suresini sonuncu ayet olan, asıl arkası kesik olan sana kin tutandır a kadar imza buyurdu. 884 Nasr suresi H.Z. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, İzzaca Nasrullah ile Elfet suresi Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denktir. 885 Nasr suresi i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Hz. Ömer radıyallahu anh beni belirt şeyhleri ile birlikte sohbet ve istişare meclislerini alıyordu. Bu hal, sanki birilerinin ağırına gitmişti. Bunu niye bizimle birlikte cemaati alıyorsun? ''Bizim onun kadar olanlarımız var.'' diye Hazreti Ömer'e talihde bulundu. Hazreti Ömer kendilerine, ''Onun kimlerden olduğunu biliyorsunuz.'' diye cevap verip geçiştirdi. Bir gün beni çağırıp yine onlarla birlikte meclise aldı. Bu sefer, sırf beni mehli yakıatımı onlara göstermek için beni çağırdığını anlamıştım. Hazreti Ömer radıyallahu Allahu ''Cenab-ı Hakk'ın izlacağı nasrullah ve et, nasıl bir kavli şerifi hakkında ne dersiniz?'' diye sordu. Cemaatten bazıları yardıma ve fethe mazhar olduğumuz zaman Allah'a hamd etmek ve istiğfarda bulunmakla emr olunduk diye cevap verdi. Bazıları hiçbir şey söylemedi. Hz. Ömer Allahu anh bana yönelerek "Ey İbn Abbas, sen de mi böyle söylüyorsun." dedi. Ben "Hayır." dedim ve sustum. Hazreti Ömer "Öyleyse söyle. Sen ne diyorsun?" diye bana söz verdi. Ben şu açıklamayı yaptım. Bu süre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ecelidir. Kendisine bu süre ile haber verilmiştir. Bu sürede Cenab-ı Hak Resulüne şöyle demiştir. Allah'ın nusreti ve fethi geldiği zaman. Bil ki bu senin ecelinin artık yakınlığına alamettir. Öyleyse hamd ederek Rabbini tesbih et ve ona istiğfıda bulun. O teybeleri kabul edicidir. Bu yorumun üzerine Hazreti Ömer. Bundan ben de senin söylediğini anlıyorum dedi. 886 İhlas Suresi. Bu sayede Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir gün ashabına sizden biri bir gecede Kur'an-ı Kerim'in okumaktan aciz midir diye sordu. Buna hangimiz güç yetirebilir dediler. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Allahu Allahu samet İhlas Suresi Kur'an'ın üç buyurdu. 887 İhlas Suresi, T.Z.N.C.b. Yah Allahu an anlatıyor. Bir kimse İhlas Suresini kastederek, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu sureyi seviyorum." dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam, "Onu seven seni cennete sokacaktır." dedi. 888 İhlas Suresi, T.Z.N.C.b. Yah Allahu an anlatıyor. Kim kul Allah'u ahad suresini günde 200 sefer okursa, üzerindeki kul borcu hariç 50 yıllık günah amel defterinden silinir. 889. İhlas Suresi. Hz. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kim yatağında uyumak isteyince sağ tarafının üstüne yatar. Sonra da kul hüvallahü ehad'ı üç kere okursa, Rabb'i ağırlık kıyamet günü kendisine sağın üzerinde cennete gir, diyecektir. 890 İhlas Suresi, Übey İbni Allahu An anlatıyor. Müşrikler, Hz. Peygamber aleyhisselatu ve Rabbimi Rabbini bize tavsif et, tanıt, dediler. Bunun üzerine İhlas Suresi indi. De ki, O, Allah'tır. Bir tektir. O Allah'tır. Sameddir hiçbir şey muhtaç değil. Her şey ona muhtaç. doğurmamıştır Doğrulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi ve benzeri değildir. 14 4 Übey radıyallahu anh bu sürede geçen bazı tabirleri şöyle açıkladı. Samet, doğurmayan ve doğurulmayan demektir. Çünkü doğan her şey mutlaka ölecektir. Ölen her şeye varis olunacaktır. Allah ise ne ölür, ne de ona varis olunur. Hiçbir şey onun dengi ve benzeri değildir. Ayeti de ona bir benzer. Bir denk olmadığını Allah'a benzeyen hiçbir şey bulunmadığını ifade eder. 891 İhlas Suresi. Ebu Ayyub rahimehullah demiştir ki: Samet efendilikte son mertebeye ulaşan efendidir. 892 İhlas Suresi. Ebu Hübeyre er Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu selam buyurdular ki: Allah alez hazretleri diyor ki: Adem oğlu bana şetme diyor. Hakkımda münasip olmayan söz tasdik ediyor. Ancak bu ona yakışmaz. Ademoğlu beni teklif ediyor. Ancak beni teklif etmek ona yakışmaz. Bana ettiği etme gelince, bu, onun, bana evlilik nispet etmesidir. Teklifine gelince, bu onun Allah, yarattığı gibi beni tekrar diriltmeyecek demesidir. Halbuki, ikinci sefer tekrar diriltmek bana, yoktan, var etmeye nazaran zor gelecek bir iş değildir. 893. İhlas Suresi. Yine Buhari ve Mesai'de kaydedilen bir diğer rivayette. Bana ulanşet mi? Allah kendisine çocuk edindi demesidir. Halbuki ben tek kim? Sametim. Doğurmayan. doğurulmayan, Hiçbir misli bulunmayanım. 894. Muarrize Tehint Sureleri. ve İbni Amir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Bu gece indirilen ayetler var ya. Onlar gibisi hiç görülmemiştir. Kul elzub İbribi felak ve kul elzub İbribin ast sureleri. 895. Muavize teyin sureleri. Ukbe bin Amir radıyallahu anh. Kırmızıda gelen bir rivayette der ki: Resulullah surlullah aleyhissalatu ve selam. Bana her namazın arkasından muavize okumamı emretti." 896. Muavize teyin sureleri. Abdullah. İbn-i Hubeyb radıyallahu an anlatıyor. Hafif bir yağmur ve karanlığa maruz kalmıştık. Bize namaz kıldırsın diye Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı bekledik. Ravi der ki, Abdullah İbn-i manada bir şeyler daha söyledi. Resulullah aleyhissalatu vesselam çıktı ve, Söyle dedi, ben ne söyleyeyim diye sordum. Bunun üzerine akşama ve sabaha erince kumhüvallahu ahat ve muavvizeteyn surelerini üçer kere oku. Bu sana her şey karşı yeterlidir dedi. 897 Muavvizeteyn sureleri H.Z. Cabir Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana. Ey Cabir oku dedi. Ben, annem babam sana kurban olsun. Ne okuyayım diye sordum. Bunun üzerine Kul el-Zûl-i Rabbi felak. Ve Kul el mas sürelerini oku dedi. Ben de onları okudum. Resulullah ilaveten, bu iki sureyi oku. Bunlar gibisini asla okuyamayacaksın dedi. 898 Muarri sureleri Zir i İbnu Hubeyş anlatıyor. Übey İbnu Allahu Anha Muarri hakkında sorarak dedim ki, Ey Ebu Zizir, Kardeşim İbn Mesud şöyle şöyle diyor. Bana şu cevabı verdi. Ben Resulullah aleyhissallatu ve selam'a sordum. Cevaben, ben bana. Söyle dendi. Ben de söyledim dedi. Biz Resulullah aleyhissallatu ve selamın söylediği şekilde söylüyoruz. 899. Muallim Zeyn sureleri. H Z Ayyer abiyallahu anha anlatıyor. H Z Resulullah aleyhissallatu ve selam bir aya bakarak. Ey Aİşe, şunun şerinden Allah'a sığın. Bu, ayet ikedime de, geçenra sıkıktır. Ayet, kaybolduğu zaman ayın şerinden demektir. 900. Muavize teyin sureleri İbn Abbas adı Allahu anhum'a anlatıyor. Ve aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, şeytan insan olunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allahı zikredince siner, çekilir go etse 877 servis verir